bu beni direktfulun 3 sezon dördüncü bölüm heyecanıyla Dedik ki biz sizlere bir dreadful özel sohbeti hazırlayalım. Gazımız geçmeden peni peni muhabbetler. Bu hafta unutmamamız gereken çok önemli bir gelişme daha var. O da Yabani Dergi bugün yayın hayatına başladı. Dağıtımı yapıldı. İstanbul'da haftaya da bütün Türkiye'de olacak. Devrim Kunter'in önderliğinde bizler gibi düşünen, bizler gibi yazan, çizen... Çok keyifli bir grup bir araya geldik ve yepyeni bir çizgi roman dergisi çıkarttık. Alın, okuyun, yorum yapın, bizce kaçırmayın. Geriz Hikaye'nin ara bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle daha önce geçen sezonda üzerine çok güzel bir bölüm hazırladım. En azından bizi çok tatmin eden bir bölüm ...olan Penny Dreadful üzerine konuşacağız. Özellikle de Penny bu üçüncü sezonda geldiği durum. Yani e, onun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu sezonda ne oluyor ne bitiyor. Şimdi ilk önce Demokan'a vermek istiyorum. E, <gülüyor> topu diyeyim artık ortada bir mikrofon yok biz kaydı öyle almıyoruz. Ne diyorsun Demokan ben hiç beğenmiyorum bu çocukların halini. Evet bizim şimdi burada güzel karşılıklı görüşlerimiz iyice ayrıldı. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu son bölümü izleyenler dinlesin. İzlemeyenlere fena halde spoiler olmasın. Çok spoiler edecek bir şey söyleyeceğimizi sanmıyorum ama ededebiliriz. Haberiniz olsun. Bence ederiz gibi geliyor. Ya yani bence ağır de. Ağır spoiler gelecek gibi Öyle geliyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sezonu seyretmeyen bence hiç dinlemesin. Yani ben son bölümde bu beyaz odanın içinde sevgili Vanessa ve Hademesi Creature'ımız, potansiyel Creature hademe ile geçen bölüm hayran kaldım açıkçası. Niye hayran kaldım? Birincisi sinemasal yanı yüzünden hayran kaldım. Işıklarıyla, renkleriyle, kullandığı objektiflerle yani rüya gibi bir bölümdü. Aynı anda bununla aynı anda sana görüntüyle bir duygu verirken zaten müzik ve ses kullanımını hiç saymaya bile gerek yok. Dizi ha, o, o yönden hiçbir eksiksiz ilerliyor pırıl pırıl ilerliyor insanı kavrayıp götürüyor evet. sinemasal yanını bir tarafa koyduğumuzda bir, de, bir yandan da oyunculuklara çok doğru noktalardan çok yoğun yükleniyorlar ve oyuncuların hepsi bunu çok iyi kaldırıyor bana sorarsanız bu bölümde de Eva Green'le Rory abi yıktılar ortalığı geçirdiler. Bir şey de var yani sinemasal yana bir e, yana diyalogları da çok iyi kullanıyorlar. Her karaktere e, atamış oldukları diyaloglar tam da karakterin hatta şöyle söyleyeyim oyuncuya uygun diyalog hı hı. hazırlıyorlar. Ben öyle düşünmeye başladım artık. Yani söylenen her kelime o, karakter, o karakteri oynayan aktör veya aktristin lisanı kullanmasıyla alakalı gibi geldi bana. Yani çok etkileyici. Evet yani bunlar bir tarafta dursunlar. Bölüm harikaydı. Bir de bahsedilmesi gereken ve tartışmayı ateşleyecek nokta bence şu ki genel olarak ateşleyecek tartışmayı belki de herkesin konu üzerinde farklı atışmalara yolunu açacak olan şey. Çok liberal bir korku yaklaşımı görüyorum ben. Pırıl pırıl yepyeni bir şey yapmaya çalışıyorlar ve kesinlikle hiçbir tutuculuğu, hiçbir eskiye tutunmayı, var olanın bozulmasını istememeyi kabul etmeyen bir yaklaşım görüyorum kendi adıma. Ve o yaklaşım yüzünden Drakula artık onların kendi drakulaları Lucifer şimdi bu mitin içinde bir yerde ve ee, ne diyeyim hani yeni aşkım <gülüyor> Vanessa Hives da kendi başına bir başka yerde duruyor. Yepyeni bir mit yaratıyorlar bana sorarsanız ve ben bu İşin yepyeniliğini, eskiyi kullanarak ama eskiyi şablonlar halinde kabul etmek sizin yeni bir yol açma çabalarını hayranlıkla takip ediyorum. Ben geldiği yere kadar, yani bu bölümdeki yeni söylem hikayesini ben de fark ettim. Ama geldiği yere kadar çok gelenekselci olduğunu, çok muhafazakar olduğunu da düşünüyorum. Kahramanları gösterme açısından, en azından estetik manada, onların geçmiş hikayelerini aynen kullanarak. Çünkü bir hikayede bir rekonstrüksiyon deniyor buna. Yani yeniden oluşturup kendi mitinizi yaratıyorsanız, kendi lorunuzu, anlatınızı yaratıyorsanız mesela geçmişten bazı şeyleri alıp kullanıp bir yere kadar getir, Üzerine yorum getirirsiniz. Şimdi senin söylediğine göre Dracula Untold filmi de Untold muydu? Fold muydu? Tam hatırlamıyorum. Untold. Untold filmiyle Penny Dreadful aynı şeyler oluyor. Aynı şeyler miydi? Değildi. Sadece Zaten prodüksiyon gücü yani. olarak da değil, yani sadece senaryo olarak da değil, yaklaşım olarak vesaire de birbirini tutamıyorlardı. Penny Redful yani yolun %80'ini gittikten sonra %20'de muhafazakarlıktan bir sapan bir şeydi. Ve şeyde anlamıyordun, bütün amaç bu muydu? Yani bütün amaç o bize son %20'lik kısımda anlatacağı tamamen liberal, yeni söylemler ve hikayeye ve mitolojiye getireceği yeni söylemler mi? Şimdi bunu da çözemiyoruz. Daha henüz bitmedi. Belki de hiç Aşk. çözemeyeceğiz. Laos gibi hava evet, evet. da kalacak. Ama ben başka bir yerden girmek istiyorum. Mesela bu bölüm çok sevildi. Ben bu bölümün yarısını çok cansız buldum. Şöyle cansız buldum. Çok uzadığını düşündüm. Çok hani böyle Purple Prose ile ilerlediğini düşünüyorum. Bu etkileyici bir şey. İnanılmaz renkler, inanılmaz bir marifet, bir hikmet gösteriliyor artık. Oradaki zaten e, sanatçıların bireysel performansları üst seviye. Diyaloglar falan müthiş. Sahne zaten çok iyi oturulmuş. Bizim de şu şekilde yani A Blade of Grass yani bir neydi? Tek bir çimen. Tek bir çimen diye mi? Benim izlediğim alt yazıda otun sapı falan gibisinden bir şey vardı. Tek bir çimen demek o. Blade of Grass derler. Bir tane çimen. Peki. Yani onun üzerinde çok devam ediyordu. Çok lirik olarak geçiyordu ama ben sahneyi mesela o söylemden ya da oradaki diyaloglardan çok çıkartıp ilk dakika itibariyle gördüğüm andan itibaren hep Araf şeklinde aldım. Arada başka yani bir günah çıkartma, bir yüzleşme gibi ele aldım. Hiç hastanenin içerisinde sadece iki kişinin ve bir kişinin içerisinde de aslında üç kişinin... ...daha sonra e, hayali başka kişilerin gelip gitmesi gibi toplam beş kişiden oluşan bir kadro ile çevirmiş. Tek plan, tek oda. Pardon plan, tek plan değil. Tek odada, tek atmosferde. Karşılıklı konuşmalarla kotarılmış bir şey gibi düşünmedim. Bunun adı var. En iyi örneği var mesela geriye dönük flashbackleri başka ortama götürmüyorsunuz işte Man From Earth mesela bunun çok iyi bir örneğiydi. Sadece diyaloglarla çok iyi şeyler anlatıyordu. Çok iyi zihin oyunları yapıyordu. Fakat Penetrateful'un bu izlediğimiz bölümü Blade of the Guys, bir araf bir yüzleşme kısmıydı ki o da sanki bir önceki bölümden sonra çok teatral olduğu için bu bölüme koydu. Çok güçlü bir bölüm olduğu için ona geçildi gibi. Geldi bana. Çünkü bir yüzleşmenin peşinde değildik. Biz bir öncekinde bir şeyleri keşfetmenin peşindeydik. Gizli saklı bir şeyi. Onun için yüzleşmek gerekiyordu. Ama yüzleşmenin içerisinde çok büyük spoiler geliyor. Lucifer'la, Drakulayla geçmişle. Ondan sonra John Clare demeyi ben tercih ediyorum. Çok severim o karakteri de. Frankenstein'in isimsiz ilk yaratığı canavar. Onun ilk haliyle karşılaşıp durduk biz. Şimdi bunların ben bir yandan cikletten çıktığını düşünüyorum açıkçası. Bunun ilk sezonda böyle bir sahnenin Düşünüldüğünü de düşünmüyorum. Yazıldığını da zannetmiyorum. Sadece çok iyi bir fikir diyerek ortaya konuldu. Ve bir anda böyle bir şey hani bir sonuç gibi ortaya çıktı diye düşünüyorum. Etkileyiciliğine hiç lafım yok. Biz bunu zaten Penny Dreadful'un bölümünü kendi bölüm 2. sezon 1. bölümünde yaparken de bunu konuşmuştuk. Evet. Dizi sanki kendini yaratıyor, üretiyor. Elindeki çok sağlam altyapıya yaslanmış. Ama bölümler şey yapıyor olabilir... İnsanların beğenisine göre ya da yazarların heyecanlanmasına göre evet. e, şekil değiştiriyor olabilir. Burada olanın da o olma ihtimali çok yüksek evet. gerçekten. Ama bu demin bahsettiğim tutuculuk ve e, liberallik vesaire yanını, hı hı. liberallik yanını şey yapmıyor, destekliyor. O da destekliyor bana sorarsanız. Evet. Bu da bir yeni bir tarz çünkü. Evet. Ve bunu yaparak... Tartıştığımız için hani karşılıklı Aynen. konularda söyleyeceğim. Yani Dracula Untold gibi kötü bir örnekle hiç karşılaştırılabilecek bir iş yapmıyorlar zaten. Peki şey, League of Extraordinary Gentlemen mesela düşün. İçerisinde Mina Harker da vardı. Yani kadın da eksik değildi kesinlikle. Onun söylemi mesela böyle bir toplamaya, böyle bir cümbüşe daha fazla yakışıyor. Mesela o da iyi bir filmdi ama o da galiba Alan ilk işlerinden bir tanesi. Bir çizgi roman olarak evet. öyle bir başarısı var. Hadi mukayeseyi onunla yapalım. Ama bir yandan da şunu demeye çalışıyorum. Şimdi sırtınızı dayadığınız şeyler gerçekten güçlü figürler. Ve güçlü figürleri üzerlerine çok yeni yorumlar getirmeden kullanıyorsunuz. Mesela Kurt Adam Londra'da hikayesini tam Londra'nın Londra olduğu zamanlar, post-gotik zamanlarda kullanıyorsunuz. Ve bir yabancı şeklinde bir kurt adam kullanıyorsunuz. Bir yandan karın değişen Jack'e yönlendiriyorsunuz. Evet. Atfediyorsunuz. Dorian Gray'i Dorian Gray olarak kullanıyorsunuz. Belki onu biraz daha açıyorsunuz. Elipselerinden soyuyorsunuz. Literal söyledim bu arada bunu. Frankenstein'ı birazcık daha genç ve arzulu bir halinde yani 20'li yaşlarındaki bir evet. doktor gibi ele aldınız. Yani çok hikayeden sapmayıp üzerine çok bir şeyler koymadan yapıyorsunuz. İşte Sir Malcolm'da büyük ihtimalle Rider Haggard'ın daha sonraki dönemlerindeki şey olacak. Maceracı karakteri. Yani ya işte, olacak. Ha, ya da bir Burton gerçek hayattan ben geçen bölümde de evet, söylemiştim. Evet. Öyle bir imajı var. Evet. Çok gerçekçi tipler. Evet evet. Yani çok gerçekçi, çok var olduğu haliyle kullanılıp kullanılıp kullanılıp geliyor. Sanki böyle hani geçen yani Pendragon konuşurken ben de söylemiştim mesela Vanessa Avon Avon bu mesnetsizdi, kökensizdi edebi manada, sanat manasında. Ee, onun üzerine çok fazla bir, bir şey konulmasın, sermayenin ona çok fazla yüklenmesinden de sebep oluyor. Ya bu, bu bir yerde hani bu JJ Abrams'ın ondan sonra diğer çok büyük vaatlerle başlayan herhangi bir e, sanatçı ya da yazarın düşüyor hataya mı dönüşecek diye bekliyoruz. Çünkü ilk sezonda Drakon'un yurüklerin tokatladı bu kadın. Ondan sonra ikinci sezonda çok güçlü cadılarla Cadıları. uğraştı ki o cadılar herkesi ele geçiriyordu. Direkt Lucifer'ın hizmetçileriydi. Yani hizmetçi derken hademesi falan değil yani müdürü bilmem ne savaş bakanı falan gibi de düşünebilirsiniz. Öyle hizmet hizmetçileriydi. Şimdi bu sezon tak diye bir Dracula geldi önümüze. Mr. Sweet adı altında. Ki o Drakula'yı da bence tartışmalıyız. Sen benim kıza nasıl yan bakarsın benden başkası dokunamaz diye. Minion'ın bir tanesini öldürdü. Şimdi... Sen e, Lucifer'ın kardeşi olduğunuz e, açık açıklıyorsun, beyan ediyorsun bu bölümde. Geçen bölümde ama Minion'larından bir tanesi. Hatun'a çok fazla yaklaştı onu böyle hani kırdın adamı, parçaladın. Diğerlerine yedirttin. Bu neyin hırsı? Yani hani 200 senedir de dünya üzerinde bir vampir olsan da bunları çoktan aşmış olman lazım. Bunlarla 50 defa karşılaştığın için tecrübeli olman lazım. Ki sen ben ezeliyim diyorsun, ebediyim diyorsun. Lucifer'la kardeşiz biz diyorsun. O işte soyut tarafın kötülüğü, ben somut tarafın kötülüğü bir hastalığım diyorsun. Ama hala böyle çocuk işleri yapıyorsun. Yani kendini ifade etmek zorunda kalıyorsun abi. Evet. Bu anlaşılır değil. Şimdi Belir'e ben söz vermeden önce yine biz çok konuştuk ama bununla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Oradan Belir'e vermeye çalışayım sözü. <gülüyor> Şöyle ki burada gerçekten meseleyi bir edebi görmememiz gerekiyor. Çünkü yapılan şey aslında edebiyat değil. O kadar yoğun ve ciddi hisler bizde yaratmasına rağmen. İkincisi bu işin bir Amerikan işi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve meseleyi hep şey görmemiz gerekiyor. Bu bir dizi. Ve bu dizide Amerikalıların anlayacağı şekilde anlatılmak zorunda ki sürsün. Ve bunun en iyi yolu mesela önce klasiklere takılmak. En bildikleri şekilde onlara altyapıyı oluşturmak. Ben hep öyle gördüm. Dizi o şekilde. Ama arada böyle pörtlüyordu Vanessa Ives karakteri yüzünden. Bir acayip bir şey oluyor. Ne Amerikalılar biliyor oradaki cevabı ne biz biliyoruz. Konunun en azından 60 bölüm sonra uzmanı olduğumuzu söyleyebileceğim konuda bizim evet. bilmediğimiz yepyeni bir şey var. Zaten beni heyecanlandıran ve böyle çok liberal olarak gördüğüm kısım da o. Ama buradaki en önemli şey Amerikalılar anlasın diye yapılıyor bu diziler. Evet. Ve o yüzden aslında diziden bize verdiği edebi tadı alıp ama bir edebi eser gibi yaklaşmamamız gerekiyor. Ben Plato ol çalışıyordum. Yani senaryodaki o çukurlar, oyuklar gibi anlatmaya çalışıyordum. Orada uymuyordu. Bir hata olarak görüyorum. Göze batıyor. Yoksa sanat tarafı falan... Yani televizyonda izlediğiniz bir şeyden bahsediyoruz Allah aşkına. Çok ucuza karşınıza çıkan bir şey. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Yine de iddia... Beklentisi belagat, çok yüksek. veriyor ya yani. Lazım. Bu bir Penny Dreadful yani dizinin kendisi de Penny Dreadful adı da öyle kendisi de öyle çok renklilik var çok fazla çok derine inmeden hikayeyi anlatmak var mesele aslında karşı yani okuyanı veya seyredeni rahatsız etmek merak ettirmek ve beklentiye sokmak ama hiçbir şeyin sözünü vermemek aynı Penny Dreadful'lar nasıl yapıyorsa televizyon serisi de aynı şeyi yapıyor hı hı. Şu açıdan güzelliği var. Senin verdiğin örnek doğru bir örnek aslında. League of Extraordinary Gentlemen hmm. örneği. Evet. Gayet güzel bir örnek. Oradan yani benzer noktalar çok fazla veya en azından konsept benzer diyebiliriz. Ama Penny da zaten öyle benzer bir konsept. Evet. evet. Çok güzel söyledin bu arada Penny Dreadful örneğini. Biz yani hakikaten tartışmaya açık birazcık da böyle umursamaz Yaramaz çocuk gibi davrandı ya. Pren pe orijinal periler yani. Tabii tabii ya. Biz, Biz şimdi... de o yüzden böyle hani onun şeyine düşüştü. dışı verdi. Benim dediğim çok daha net söylemi söyledi. O kadar basit yani hemen evet. edebiyat değil bu derken hatta <gülüyor> yani edebiyatında yani en ucuzu ve en e, cafcaflısı aslında. Evet, evet. O yüzden zaten edebiyat içinde var olmuş. Hatta mitler içinde var olmuş. Ne var ne yok hepsini sokuyor içeri. Ve seni evet. seni de bunun için beklentiye sokuyor. <gülüyor> Nasıl? Sen bir sonraki bölümde hangi karakter içeri girecek, hangi karakter dışarı çıkacak veya daha sonra tekrar belirecek diye beklemeye başlıyorsun. Mesela hmm. Jekyll'ın girmesi olaya. Evet. İşte Frankenstein'la eskiden arkadaş olmuş olması. İşte aslında aralarında bir aşk ilişkisi gibi böyle değişik bir şey de var. Rekabet Gönderme de var. var. Rekabet var. Sırf ee... arkadaşlar onlar. İki yabancılar hatta zenolar onlar. Ama çok enteresan çok bir, şey. bir şey. de Jake var. Ben Jekyll'ınca bu sezonun en büyük kıymeti ya, öyle söyleyeyim. Değerli adam bence çok. Sanki aralarında daha derin bir ilişki varmış iması da var. Bunun haricinde Rainfield mesela. Evet. Rainfield'ın nasıl Rainfield olduğunu farklı bir şekilde gösteriyor. Aynı yani şeyi izlemiyor. Evet, evet. Baştan itibaren literatürün sunduğu çizgiyi izlemiyor. Tam tersine Penny um ben arkadaşım. istediğimi yaparım bu karakterlerle diyor ne oluyor? İşte Frankenstein'ın arkadaşı Jekyll oluyor. İşte daha farklı bir Jekyll görüyoruz. Veya evet. işte Rainfall, daha farklı bir Rainfall. Benziyor ama daha farklı. Ben şeyi mesela yeni şeylerden, karakterlerden bir tanesi psikiyatr Dr. Sievert. Vanessa Iles'ın geçmişinden geliyor. Şimdi orada doktorun gerçekten Vanessa'nın geçmişindeki midwife mı yoksa şey mi olduğunu bilemiyoruz. Çünkü bu Karaktere dikkat ettiğim zaman şöyle söyleyeyim hani bu duygusal tepkiler. Daha çok sanki şey gibi geldi bana. Hani kendi yokluğunda Vanessa'nın çok büyük acılar çekmiş olduğunu duymaktan büyük üzüntü duyarmış gibi geldi. Hı hı. Bir psikiyatrın hani vereceği tepkiler değil kadının tepkileri. Her hani ne kadar hani şey diyor evet biz midwife'ın soyundan geliyoruz işte benim büyük büyük bilmemnem diyor ama ya ben kadının bir anlamda o olduğundan şüphelenmeye başladım açıkçası. Ve evet. yani hakikaten de bu, bunu, bunu veriyor gibi geliyor bana. Neyse şimdiye kadar çoktan şey yapalım. Çünkü o kadar yüksek zirve sahneler vardı. Orada tamam Vanessa benim sakin ol falan gibisinden. Çünkü eline sigara falan bastı onu getirtebilmek için. ...onla kuracağı iletişim esnasında kendi eski e, rolünden, vazifesinden, kimliğinden bahsederdi diye düşünüyorum. Bence bahsetmemesinin bir sebebi var ama. Olabilirdi, Olabilir. De, olabilir de. E, çünkü tabii ki hani psikiyatr sonuçta Vanessa'ya yardım etmek istiyor... ...ve bir anlamda belki de anlattıklarına inanıyor. Hı hı. Hadi diyelim ki o değil. Diyelim ki gerçekten bu yeni bir karakter ve Soyundan yardım geldi. etmek istiyor Vanessa'ya. Fakat duygusal tepkileri bana tuhaf geldi şöyle Hı. bir şey de var. Şimdi sen diyorsun ya sigara gara söndürdü. Hı. İyi de midwife da zaten Vanessa'ya yapmadığını bırakmamıştı biliyorsun onu adam edebilmek için. Demek Sertlikten gerekir. bahsedecek olursak midwife'ın zaten Vanessa'yla ilk karşılaşmalarını düşün bir sonraki evreleri düşün ta ki belli bir anlayış noktasına gelene kadar epey Vanessa çekti yani. Bir de şey var. O zamanın psikiyatrisi şimdiki gibi böyle kalelerine ele geçirmiş. Yani toplum tarafından saygın, insan sağlığına faydalı bir şey olarak kabul edilen bir kurum değil. Hatta bir kabul ünvanlı... edilen bile değil yani. Değil. Hiçbir açı açıdan pek kabul evet. edilen bir şey değil. Delilerin evet. e, muhatap olduğu, böyle hafif rahatsızlıklarda muhatap olunmayacak. Bir tip. Aha bir de bunlar ilaç tedavisini önermeyip de terapi üzerinden ilerledikleri için yani o zaman ruhçular tarafından da mesela destekleniyorlar. Çok ciddiye alınmadığından da e, eminim. Ve komik değişikte bir ismi var. Bize komik geliyor tabii de. Alienistmiş ilk adı psikiyatristin. Biz de bu bölümle alakalı bakarken gördüm ben. Çok şaşırdım Aliencı. Evet. Esnaf <gülüyor> adını <gülüyor> Uzaylı. Uzaylı uzmanı. Evet. Evet. <gülüyor> Yeni sezonda benim hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Tabii hani hoşuma gitmemesi güzel olmadığı anlamına gelmez şu batı hikayesi. Vahşi batı hikayesi. Yani çok gerekli miydi oraya doğru gitmek? Hani belki de Kızıl Dereli mitolojisine gireceksin. Orayı da anlamış bulunuyoruz ama. Evet. Hani kurtla Kızıl Dereli mitolojisini bağlayacaksın vesaire. Evet. Yani bir şekilde mekan değiştirmek istedin, oraya gittin. Aslında Chandler'ı gönderdiler tamam mı? Geçen sezonun son bölümünde. Yani biz bir bok yedik'e döndü o iş. Ondan sonra da şimdi Chandler'ı gönderdin. Hemen doğu yakasındaki sahildeki bir şeyden, kasabadan hemen kaçırıp getiremezsin. Şimdi biraz uğraşıyorlar işte. Şimdi kaç oldu? Dört mü oldu? Beş mi oldu? Dört oldu. Ha, yani beş altıncı bölümde geri gelmiş olacak o. Birazcık kıvrandırıyorlar ama onlar da kendine soruyor benim anladığım kadarıyla. ilk dört bölümdeki şeyle, üç bölümdeki e, sahnelerle. Biz bu çölden ağrıyoruz. Şimdi bir bu cadı kızla bunun ikisini yakınlaştıracak mı, Yakınlaştırmayacak mıyız? Falan diyorlar gibi. Geldi ben olarak. şeyi de düşündüm. İşte Vendigo vesaire gibi bir takım evet. e, öyle Amerikan öyle şeylerini, ikonlarını e, sokacaklar herhalde. Sonuçta renklenecek ya. Zaten renkleniyor, renklenmeye devam ediyor. Ve, ve daha da renklenecek. Ve Amerikanlaşması da zorunlu, zorunlu bir ara. Bir, yani daha çok Amerikanlaşıp sonra dediğin gibi belki geri dönecek ama... Yani o Amerikanlaşması, kendi mitolojimize de girdik demeleri için bu tarz şeyler gerekli, o gereklilikleri yerine getiriyorlar gibi geliyor bana. Ama hep Penny Dreadful deyince söylediğim, yani objektifinden ışığına, oyunculuğuna kadar parayı doğru yere harcayıp çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Evet. Ve bunu çok güzel gösteriyorlar, rengarenk, pırıl pırıl ve çok kaliteli görünüyor her şey. Evet. Ee, üst düzeyde görünüyor, duyuluyor ve oynanıyor. Bunun sonucu olarak da biz çok kaliteli bir işe, başka bir kelime bu böyle saf ve kaliteli bir işe bakıyor olduğumuz için bazen hepimizin böyle ufak tefek ya şimdi bunu da yaptılar ama na, nereye gidecek korkuları, kaygıları çünkü dizilerin en önemli özelliği malumunuz bozulmalarıdır, iyi başlayıp kötüye gitmeleridir. Evet. Ee, şimdi biz de onun olmaması isteği var bu kadar güzel bir şey seyrettiğinde ama tabii her şey sürekli o riski ortaya çıkartıyor. Umarım bozulmayacak diye umuyorum ben. Ben bir şey soracağım. Şimdi baştan itibaren ele alırsak yani birinci şey kaç sezon birinci bölümden itibaren ele alırsak şimdi ilk başta Venesay'ı görüyoruz. Bir, evin evin içinde her yere bok götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> her yere pislemiş falan. Kusursuz kedi yani, gibi anlattı. Ya bildiğin çöpe ev vaziyetine gelmiş. Çöpe evde işte kendi başına hani çok acıktığında kalkıyor. İşte o da sadece bir iki bir şeyi ağzına atabilmek için kalkıyor. Bir anlamda kendini, kendi kendini yok etme şeyinde, prosesinde veya işte yolunda. Evet. Sonra işte bizim Mısır uzmanını görüyoruz. Live. Lyle. Lyle'ı. Onun gelişiyle yani dünyada tek başına kalmışlığı hissederken onun gelişiyle bir tutunulacak dal buluyor. Şimdi... Bu kadar içine kapanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi onu takip eden bir kötülük var ve bunu bilmemesi. Ne olduğunu tam olarak bilememesi, adlandıramaması. Sadece o Lucifer olarak veya şeytan olarak veya kötü olarak düşünüyor ama adlandıramıyor. Buraya kadar fikir miyiz? Bir ekstra yanı var. Bir de Tanrı figüründen çok çocukluğu boyunca çok etkilendiği için, çok dini bir ortamda yetiştiği için Tanrı'nın onu yalnız bıraktığını düşünüyor Tanrı'nın. ...nın da artık onu görmediğine... ...falan da inanıyor o yüzden bir yandan da... ...yani onu da unutmayalım... Tabii ...Tanrı beni bir, terk etti a, yüzünden a, o halde bir yandan da... ...aynen bir de zaten diyaloglardan... ...anlaşılacağı üzere şey de var... ...kendi de kaybetti... ...yani Tanrı'ya olan inancını kaybetti... ...yani o inancımı bıraktım ben... ...şeklinde bir takım Hı. diyaloglar var... ...yani hem... ...bütün hayatı boyunca inanmış olduğu... ...bir şeyden vazgeçmişlik var... Hı. ...çevresinde olan güvendiği insanlar... ...tarafından terk edilmiş olmak var... Bir de sürekli adlandıramadığı, daha doğrusu yakalamaya çalışıp her seferinde eline kaçan, onu sürekli takip eden bir kötülük var. Şimdi şu dört bölüm boyunca Vanessa'nın o şeyden çıkıp, uyuşukluktan çıkıp peşinde ne olduğunu bulma çabasını görüyoruz. Evet. Ve dördüncü bölümde aslında peşindekinin kim olduğunu adlandırdığı zaman eski Vanessa Hatta belki daha güçlü, çünkü geologda anlaşılacağı üzere daha güçlü bir şekilde geri döndüğünü görüyoruz. Evet, ben şöyle yorumlamıştım. Hemen çok hızlı geçeceğim. İlk önce Vanessa kendini kapatıyor. Bunun iki ya da üç yüzü var galiba. Birincisi yalnız. Chandler bastı gitti. ona çok iyi bir ilişki yaşayabilirdik. Yani mutlu, happy, raftır diye takılabilirdik ömrümüz boyunca. Gibi bir durum vardı. Olmadı. Malcolm gitti. Malcolm Baba kendini figürü. sürdü. Tabii canım yani Nasıl Edgar Allan Poe hayatına giren kadınlardan muzdaripse bir şekilde elinden kaçıp gidiyorlarsa, ölüyorlarsa, ortadan kayboluyorlarsa ya da işte onlarla mutlu bir hayat yaşayamıyorsa Vanessa Ives'ın da erkekler konusunda böyle bir şeyler var. Sıkıntısı Laneti var, var. evet yani Ve çok benzerler. Bu örneği şey evet. var, bilinçli olarak söylüyorum. İlkinde mesela böyle bir küskünlük, böyle bir mutsuzluk hali vardı. Kendini tanıyor ama bir yandan da yani en son o cadılarla boğuştuğunda Üstün geldi, galebe çaldı artık ve şey derdinde de değil, Lucifer'la baş edebilecek bir kapasitede olduğunu kendisini düşündü, gördü geçen sezonun kapanışında. O nedenle eve kapanmasının sebebi dışarıdaki tehditler yüzünden pek değil. Sanki kendi iç dünyasında kendini işe yaramaz, insanlar tarafından tercih edilmeyen, sevdiklerinde bir öncelik haline gelemeyen bir kadın hissi yaratıyorum. Ve bunu da bir suçluluğa da bağlıyor. Yani işte Mina'nın e, nişanlısıyla e, sevişerek... Evet. Bu sezon çok bahsettikler için bu örneği söylüyorum. Orada bir suçlulukla beraber kendini kapatıyor. Orada bir travma var. Bunu yaşıyor. O arada kendini kapatma toplumun zararlısı, ötekisi olma konusunda çok idmanlı bir adam var. Ferdinand Lyle diye. Ve bir bölüm iki bölüm görünsün diye büyük ihtimalle kasta dahil ettikleri... Ama hem oyunculuğuyla hem karakterinin derinliğilik. Yani dramatik manada Ethan çantları 8 defa falan döver bir karakterden bahsediyoruz. Evet, favori karakterimdir. Evet, da. evet ayırır. şıkır şıkır. Çok iyi bir karakter. Bir de hayatta kalan bir karakter. Neler görmüş yani tam bir Survivor. Evet ve zaten bu dediğinle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Yani Lyle gerçekten o yalnızlığın aslında somut cismi. dünyadaki cismi cisim bulmuş hali. Evet. Çünkü eğer bakarsanız biz hiçbir zaman gerçek Lyle'ı göremedik, göremeyeceğiz büyük ihtimalle de. Pek çok çevremizde tanıdığımız insanın böyle yüzlerce katı maskelerle dolaşır insanlar. İşte şimdi Lyle kendi başında sanki oyun içinde oyun gibi bir e, hayatta bir aktör olarak gezinen bir adam. Hiçbir zaman gerçek yüzünü göremeyeceğiniz o peruğuyla bıyığıyla, bakışlarıyla abartılı hareketleri ve konuşma şekliyle tamamen o bir maske yaratmış, çevresine büyük bir kabuk oluşturmuş evet. ve o kabuk sayesinde aslında var alabiliyor. İçerideki o büyük yalnızlığı biz anca Vanessa ile ilişki kurduğunda anlıyoruz. E, tabii işte dizinin en favori karakteri, en loser, ezik karakteriyle çok iyi anlaşıyor mesela. Bir sahne var karşılıklı göz yaşı döktükleri. Bu mesela çok güçlü bir sahne. Yani Penedretle, Penedretle derken çok iyi sahne yazıyor adamlar bence. onda bir sıkıntı yok. Anekdotları falan başarılı. Lyle'ı şu şekilde anlatacağım ben. Lyle hani dediğin ya cisim yani ayaklı bir trajedi o adam. Ve o trajedinin yarattığı geçen sezonun sonunda gördük biz. Çantlara falan sen Tanrı'nı kurdusun. Seni savaşmak gerekiyor diye. Orada bir bilgelik var. Tamam mı? O bilgeliğin ucundan yani bir bir perçem tuz gibi. E, Vanessa aysının üzerine ilk bölümde serpildiğini ben hissettim mesela. Hı hı. Yani kendi kendini kapatıyorsun da biz neler gördük diye kalbini kırmadan söyledi. De böyle bir kadın Çıkış var. Yolunu Çıkış yolunu hadi, da verdi. Hadi dedi yani bir, bir turat falan yani bir hala acı bir şey tabii. Ferdinand Lyle'ın suratına bakıp lan bu hayatta kaldıysa ben kesin yaşarım diyeyim. <gülüyor> Bana saysın. Ayrız'ın ayağa kalkması hadisesinde de çok iyi çok iyi bir yerde bulundu yani. Şimdi konuşurken bak o zaman dikkatimi çekmedi ama şimdi konuşurken bir anda aklıma geldi. Evet, Geri hikaye demek zaten. Ee, aynen öyle. <gülüyor> öyle ya Lyle aslında Tanrı'nın Vanessa'yı terk etmediğinin bir işaretiyse yani aslında hani vardır ya böyle bir söylem vardır. Tanrı her şeye karışmaz ama gerektiği yerde parmağını basar. oynatır, parmağını basar şeklinde. Lyle da böyle olabilir. Şimdi Vanessa'nın tam şey noktasında, uçurum noktasında bir anda Lyle ortaya çıkıyor. Bak işte diyor böyle böyle bir durum var al bu da sana kart git bunu gör Şimdi bu da olabilir çünkü daha sonra Lyle'ın Vanessa'ya verdiği kart ve Vanessa'nın psikiyatra gidip e, sonraki bölümlerde yaşadığı şey tam bir çıkış yolu. Yani tam tersini onu bir anlamda güçlendiriyor şey gibi e, baflamak gibi veya işte hani derler enşant etmek gibi şey yapıyor daha güçlendiriyor daha silahlandırıyor ha, daha doğru bir şey silahlandırıyor. Bir de bu bahsettiğin hadisenin konu dışı olacak ama söylemeden geçmeyeyim. O konuda da Anadolu korkuculuğumuzu konuşturalım. Anadolu'da bunun bu vakayı tam tersinden görerek ortaya konulan çok iyi bir terim var. Gadasını almak diye. Gada günah, suç, kötülük içindeki üzüntü gibi. Onun üzerinden onları aldığı zaman zaten kendi kendine ayağa kalkmış oluyor. Öyle bir sahneyi oluşturuyor. Çok daha arkaik bir tanım bu arada. Ben bayağı bir araştırıp sadece İç Anadolu'da olan bir şey değil. Evet. Günahları yemek vardır yani böyle günahlarını çekmek. Sinitir gibi. Evet. Başka bir şey daha söyleyeceğim hemen. Sadece tek bir örnek göstereceğim. Senin Anadolu'ya yaptığın gönderme ile Vanessa Ayers'ın yaşamış olduğu tüm bu eziyetler aslında bizim Anadolu'da çeliklenmek şeyine de denk gelebilir. Karda yuvarlarlar ya böyle hı. soğukta. Evet doğduğunda Çocuk, bebeği falan hı. sokarlar Aynen biraz çeliklenmeye de benziyor açıkçası Hı, bu. Zıplamak. Evet. Şimdi bu şeyin Penitretful'un her yöne rahatça saldırması dolayısıyla tabii ki elimizde eğer bizim Lucifer ve işte düşen melekler kalkan melekler dünyevi Drakulalar vesaire varsa tabii bir Tanrı inanışı da var ama ben. Nedense bu dizinin içinde belki de kendi bakış açımı itibariyle bunun pek de tanrısal bir cevap olması gerekmediğini ve bunun Lyle'ın o karakterin işte o yalnızlığın cisim bulmuş halinin dünyada dolaşmanın yolunu bulmuş o kabuk adamcağızın gerçekten o minicik bilgeliği olduğunu düşünüyorum ve bir, çok daha insansı bir şey olduğunu yani evet. kardeşim bak. Artık 19. yüzyıl değil, 20. yüzyıla geliyoruz. İşte bilim var, işte senin sıkıntılarını bilim çözecek kadar akıllı, akılcı ve bir yandan da dediğim Kapsayıcı gibi vay yani ya. böyle bilge bir evet. tavırla bunu sunmuş olması bana çok daha insansı bir çözüm olarak geliyor. Ben de aslında hem öyle görüyorum ama bir yandan da şimdi bunların ben sürekli izleyiciyle şaka yapmalarına artık alıştığım için yani böyle bir şey de hani... Aslında bak hani sen terk edildiğini zannediyorsun ama bak burada biri vardı gibi bir şeyle de çıkmalarını bekliyorum. Çünkü sonuç olarak beni dreadful yani işi ucuza da bağlayabilirler. Doğru doğru ama yani prodüksiyon manasında ucuz olmadı hayır, ortadan. Hayır yani ha. şey açısından. Kolay, Kaçabilirler. Vermek istedikleri şey açısından evet, sonra evet, sonuç evet. olarak tam olarak da hakkını veriyorlar evet. Penitreful'un. Ben e, laylı Ferdinand laylı çok pozitivist bir karakter olarak görüyorum ama bir yobaz olarak görmüyorum. Yok kesinlikle. Acılar çünkü insanın evet. köşelerini alır ve onu daha yakalayan bir şey hale getirir. Tabii yani insan haline getirir. Birazcık fazla felsefi olacak yalnız acılar sizi tamamlar, köşelerinizi alır, parçalar, zımparalar biraz büyütür. Bir Evet yani, yani şeyi de yanlış anlaşılmayalım. Hani bazı insanları uhrevi olana götürür. Bazı insanları dünyevi olana bağlar. Evet, ee, ne tarafa istiyorsan. gideceğini bilemezsin yani. Vanesa bir defa sokak çıktı. Sokakta ilk önce bir doktorla bir karşılaşıyor, konuşuyorlar. Doktorla ikisinin bir çatışması var. Bir tanesi çok pozitivist bir tanesi de. Daha böyle hani geçmişten gelen bir büyü organik evren mantığına sahip. Çünkü onları görmüş gözüyle. Şimdi... İkisinin karşılıklı olarak kendi tezlerinin, kendi gerçeklerinin bir çatışması, birbirine çarpması hadisesi var. Ama bir yandan da gene bu Ferdinand Lyle'ın tavsiyesi nedeniyle bir araya gelmiş iki insan birbirlerini idare ediyorlar. Orada bir tolerans da var. Yani Vanessa hani sağ üst baktığı anda ya bu Zirzop'un söylediğine ne bakın bunlar daha ne gördü ki demiyor. Aksine kadının dediğini ciddiye alıyor, dikkate alıyor. O esnada da tabii Dr. Sweet'le ve... Onun taksi derneği oluyor herhalde değil mi? Doldurmuşlar hayvanlar müzesi, zooloji müzesi gibi bir Söyle, yer. Söylük, adam. Uzak. O da zaten komik olmuş yani. <gülüyor> Zoolok <gülüyor> olmuş. Daha sonra Dracula'ya giden süreç başlıyor. Tabii bu arada e, Londra hala tekinsiz, sokaklar tehlikeli. Bu seferki canavarlarımız gündüz yürüyebiliyorlar. Çok önemli bir şey değil mi bu? Evet. Vampir bunlar çünkü ufaktan bir vampir salgını var Londra'da. Anemiye de laf atıyor orada. Tabii, Tabii. anemi, e, fotofobia, ondan sonra güneşe hassaslığı değil Hassasiyeti, evet. Başka hastalıkları falan söylüyorlar ama hani dediğin gibi o e, ortalama seyirci şey yapsın, kendini iyi hissetsin şey yaklaşımı. Ondan sonra geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ortada bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Peşine düşenler bir şekilde ile temas ediyorlar. Ve e, bize o bölümde de zaten ortaya çıkıyor ki e, bizim doktor Sivit gerçekten de tatlı adam. Yani beyefendicik bir adam öyle söyleyeyim. Evinden çıkmaz, bir kadınla el ele tutuşmak falan onun şeydi. Bayağı efendi çelebi bir adamdan bahsediyoruz. Drakula çıkıyor. Da yalnız... adam tam bir pislik çıktı oluyor yani. <gülüyor> Şimdi psikiyatrın verdiği bir ödev var. Diyor ki bugün çıktığında kendi hoşuna gidecek bir şey yap. Evet. Git, yani bir hiç, hiç, hiç diyor, git bir belaya bulaştı. <gülüyor> hiç yapmadı belaya bulaştı. bir belaya diyor. Ben olsam <gülüyor> döverdim vallahi. <gülüyor> gitti Drakula'ya bulaştı. Evet abi. Yani şimdi, öyle psikologda kalmadı ya ben de onu üzülüyorum Neyse. Şimdi oradan çıkıyor. Işte psikolo psikiyatr diyor ki bugün yaptığın yapmadığın bir şey yap. Her zaman yapma yapmayacağım bir şey yap. Dediğimiz gibi gidiyor Drakula'ya bulaşıyor. Ama nasıl bulaşıyor? Dikkatini çekiyor. İşte müzeye giriyor. Şimdi karşımızda şöyle bir tip var. Bir kere hiç ya ilk baktığınızda hiç Drakula'yı andıracak herhangi bir şey yok adamda. Evet. Adam bir din alelade bir İngiliz beyefendisi. E, hatta bir İngiliz için bayağı bir esmer. Sürekli Vanessa'nın adını unutuyor mesela. Çok güzel bir, yem. Bir Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Yani Vanessa şeye alışık, ilgiye alışık, evet. dikkat çekmeye hmm. alışık. İlk defa biri onun adını unutuyor. Dikkat çekmiyor ve çok fazla ondan ilgilenmiyor. Yani hemen bir şeyler söylüyor. Ama ondan sonra çekiyor. İyi günler diyor pat gidiyor. Zaten orada bir kancayı atıyor. Hook yerleşiyor. Aynen öyle. Daha sonraki bölümlerde zaten Dracula'nın söylediği bir şey var. Onu en savunmasız, en ihtiyaç duyduğu anda yakalayacağız. Şimdi bu demek oluyor ki zorla hiçbir şekilde Yapamayacak bunu. Hı hı. Daha geçen. sonra dördüncü bölümde neden zorla yapamayacağını anlıyoruz. Hı hı. Ama ondan önce oraya yani o sözü söylediğinde bunun amacı kendi isteğiyle gelsin. Hı. Yalvarsın ona. Hani al beni. Hı. O yüzden şey rolü oynuyor. Av rolü oynuyor. Avcı rolünden çok. Yani bir de ağırdan satıyor demeyim de. Işte. Ağırdan yani. satıyor canım ağırdan satıyor. Kahve burada, içmeye saf, devam ediyor. Saflığından gibi gösteriyor vesaire. Neyse ee, kolay bir avmış gibi gösteriyor. Dediğim gibi tuzağa çekiyor. Ama orada şimdi mesela çok da ilginç bir mevzu var. Geldik 3 bölümü gömdük 4. bölüme geleceğiz. 3. bölümün sonunda Vanessa dedi ki beni korkutuyorlar. Yani Diyor ki tehlikenin bir farkına var. Ve diyor yani tehlike olduğunu biliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir de biz daha önce karşılaştık. Ne olduğunu anlarsam bir yandan da hissediyorum. Ben daha önceden tanıyorum bu rezili diyor. Ne yapalım falan bir hipnoza alıyor. Hipnoz diye bir şey varmış ve hipnoz etkisi altındayken ben bu geçmişte hani ilk sezonda çok üstünde duruyorum. Hatta gene bir beşinci bölümdü galiba Vanessa Ives'ın e, Safahat'ın anlatıldığı, hayatının evet. anlatıldığı. Akıl hastanesine ha, ne Tek başına yani. onun oynadığı bir bölümdü. Yani ucuza gelen bir bölümdü. Bana sırarsanız gene. Öyle bir şey yapıyorlar. Gene bir hipnoz sahnesi Orada bir geçiş yapıyoruz. Ama şimdi Penny dreadful olduğu için hani İsviçre peynirine dönmüş oyuklar Acayip göze batmaya başlıyor. Ama bir yandan da bir şey de diyemiyoruz. Adam başından diyor ben penediretlu dedim kardeşim kafama göre yazarım diyor. Bir de yapım da çok güçlü olduğu için löle yapamıyoruz yani bizde Ama mesela bir canavarın ya da bir düşmanın adının öğrenilmesinin evet. neden bu kadar kıymetli oldu? Önceki sezonlarda, önceki şeylerde işlenmemiş bir şey. Bir anda ben adını öğrenirsem onu buldururum. Diyor. Sanki telefon rehberinden bakıp evine gidecek <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Allah Allah ne ya Dracula tamam ver bakayım kaçta oturuyormuş o falan gibisinden. Tabii şimdi bunun çok sağlam bir geçmişi var. Kesinlikle. İsim bilmenin çok sağlam bir geçmişi var. Bu hem bizde Anadolu ve daha geriye gidersek bütün o... Coğrafyada. Coğrafyada evet Tabii. onu demeye çalıştım. Çok derin bir geçmişi var. İslam'a da Tabii. giriyor bu. Diğer tarafta ben mesela işte ilk defa 80'li yıllarda Ursula Le Guin okurken karşılaşmıştım. Yer deniz üçlemesinde büyücülük okuluna girmeye çalışan çocuk gidiyor kapıda. Büyücülük okulunun kapısında bir kapıcı var. Ama bu kapıcı bizim anladığımız anlamıyla değil. O kapıyı tutan birisi var ve o izin vermeden siz oraya giremezsiniz. Ve büyücülük okuluna girmenin tek şartı, en önemli bir ilk şartı daha doğrusu gerçek adınızı kapıcıya vermek. Kapıcı ancak gerçek adınızı bilirse sizi içeri alıyor. Çok çok eski bir şey bu. İnsanın adıyla, namıyla anılması... Yeni bir şey değil. Namların, ünvanların, şanların önemli olduğu zamanlara da gidiyor. Bunun üzerine yerleştirmiş çok ciddi bir ezoterik bilgiler, anlatılar falan da var. Eskinin tarikatları mesela, hurufiler vesairelerde. Tanrı'nın bir sözüyle bütün evrenin var olduğunu söyleyerek bir kozmogoni oluştururlar. Ol. Evet. Ve yani o Tanrı'nın o sesine daha doğrusu bir şey söyleyerek de bir var edilebileceğine de inanırlar. Harflerin ve seslerin gücü olduğuna inanırlar. Ve o yüzden de mesela İslam tarikatı adına konuşuyorsak bunun adı var İsmi Azam. Büyük isim demek. Tanrı'nın adını biliyorsan bir sürü büyük bir güce sahip oluyorsun. Yani. Evet biz hatta Lilith bölümünde bahsetmiştik sadece İslam'a bağlamazsak daha geriye de gidebiliriz. Tevrat, sözlü Tevrat'taki Lilith'in hikayesinde de görürüz ki Lilith cennetten kaçmak için Tanrı'nın o gizli adını öğrenir bir şekilde yolunu bulur ama biz o adı bir türlü öğrenemiz. O bildiği için kaçar dünyaya, Kızıl Denize, Mağara'ya gider. Evet. Bu özellikle fantastik kurguda pek çok pek çok evrende kullanılan bir şey. Mesela ejderhaların esas adını bilemezsin. Muhakkak takma adları vardır. Ejderhanın esas adını bilirsen onun üzerinde. Hüküm sahibi güç olursun, sahibi güç sahibi olursun. Evet. Evet. olursun. E çok farklı değil aslında, aynı şeyden Hep bahsediyoruz. Aynı Ama bu bizi bir yere götürüyor bence. Şimdi hadi esas soruyu söyleyelim tamam mı? Seneler evvel birisi işte solunun ortasında iki tane fil var ve bunu kimse görmüyor. Metafor yapmıştı. Çok yabancı olduğu için, çok batılı olduğu için kimse anlamamıştı bu espriyi. Evet. Gelin biz şunun adını koyuverelim artık. Vanes ailesi ne kardeşim yani nedir? Hadi tahminleri, hadi teorileri alalım. Vanessa Ives nedir? Niye öyle isimlere muhtaç oluyor? Niye her önüne geleni yeniyor? Niye hikayesi yok? Kim o? Yani. Şimdi ben meseleye cevap flip, girmeyeceğim. Zaten cevabı bilebileceğimi de düşünmüyorum. Ama zaten Vanessa Ives'ın kim olduğundan çok ben Vanessa Ives'ın kim olduğunu merak etme sürecimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dizinin bir sonuçlar dizisi olmayacağını, bir süreç dizisi olacağını umut ediyorum. Bende hissettirdiği bütün duygular hep bu yönde ilerliyor. Ve o yarattığı kendi minik mitinin içinde elimizde bir Vanessa Ives var. Vanessa Ives'ın bütün bu sürecin içinde bu daha önceden yazılmış olsa da, o bir hafta önce birinin aklına gelip de bak bu güzel olur deyip yazılmış olsa dahi, Tek başına bölümlere ihtiyaçcı olduğunu da görüyorum bu mantıkta. Çünkü o süreçte hiçbirimizin Frankenstein'in canavarını ya da Frankenstein'ı ya da Dr. Jekyll'ı tanımaya kurt adamın ne olduğunu anlamaya ihtiyacı yokken... Evet. Vanessa Ives'ı anlamaya ve merak etmeye ihtiyacımız var. Bizim onu merak etmemiz için önce anlamamız gerekiyor biraz da olsa. O yüzden çok güzel bir altyapı oluşturuluyor. Bir kadın var elimizde. Zaten en önemli şey... Bence o. Şimdi kadın dizisi bu. Penny Dreadful vesaire bir tarafta. Ama bu dizi bir kadın dizisi. Nasıl bilmiyorum. Bizim dinleyicilerimizin haberi olup olmadığını bilmiyorum ama mesela son dönemlerde çok yükselen ve gerçekten bugüne kadar yapılmış en iyi dizilerden biri olduğunu düşündüğüm The Good Wife kadın dizisi ise bu da bir kadın dizisi. Ve bence Vanessa Esaif işte bir kadın. Yapabilecekleri de bir kadının yapabileceği şeyler aslında erkeklere yaratıklara çocuklara ya da canavarlara önemli değil bir kadın bunları yapıyor ve ben bunu izlemekten zevk alıyorum ama bu sorunun cevabı hakkında bakalım Beril ne diyecek dördüncü bölümde ağır spoiler içerir dikkatli olun burada <gülüyor> <gülüyor> beyaz odada ilk önce şey diye düşündüm hani lucifer lucifer deyip durdu dedim ha lucifer geliyor şimdi e, nitekim de ortaya çıktı daha 3 dakika 5 dakika geçmedi pat drakula çıktı İki kötü arasında tamam. Bunlar iki kardeş. Biri yeri, biri de yerin altını kontrol ediyor. Yani çok biri da... Ruhani, hani biri ruhani, biri bedensel. Biri bedensel şeyi. Zaten orada söylüyor sen benim ruhumu, sen de benim bedenimi istiyorsun diye. Şimdi burada bir aşk üçgeni var. İki kardeş kadına aşık. İkisi de ona gelsin istiyorlar. İkisi de zorlayamıyor. Tabii ilk önce biz niye zorlayamadıklarını anlayamıyoruz. Sonra öyle bir an geliyor ki çakışma başladığı zaman Vanessa diyor ki siz diyor kendinizi kötü mü zannediyorsunuz diyor. Benim diyor esas kötü. Şimdi orada benim beyin durdu. Başladım düşünmeye. Sen ne olabilirsin? Yani Lucifer'dan, Drakula'dan vesaireden vazgeçtim. Hani en eski kötü ne olabilir? En esas, esas kötü kim olabilir? Şimdi böyle bir noktada ben dedim ki ah, dedim bunlar kutuluya kadar bağlayacak bu işi. Evet. Yani şey kötü ne derler antik kötü hı. olayına bağlayacaklar. Lucifer'ı falan filan şeyi geç İncil Mincil yani bütün Sami dinlerinin empozisini. E, yani o tek, el pozisini, tanrı, tek tanrı çok yeni hadi gidelim eski tanrılara. Eski tanrılara işte orada eski tanrılara bağlayacak diye düşünüyorum ben. Yani sizin bilmediğiniz aslında kötülerin de kötüsü. Hı hı. Bir tanrı var. O ölümün bile öleceği yere doğru gidiyor diyorsun. Ya aynen ölümün bile öleceği yere doğru gidiyoruz. Yani evet. Supernatural'da biliyorsun neler oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ben e, kıyaslama asla yapmıyorum ki Supernatural'ı çok severim ama... E, ...burada daha farklı bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Önümüze gerçekten lezzetli bir şey çıkaracaklarını düşünüyorum. Benim düşüncem o. Antik kötüye kadar gidiyor bu. <gülüyor> Ve dişi antik kötü. Şimdi... Mitler bölümünde ara ara söylüyoruz ilk ortaya çıkan tanrılar, kadın tanrılar, ana tanrılar, ana tanrıçalar yani o şekilde düşünecek olursan e, ilk ana tanrıçaysa onun bir karşıtı olmalı. Evet. Demek ki bu da böyle bir şey diye düşünüyorum. Ki benim mi diyorsun? Hayır kötü olması da gerekmiyor. Ama adamlara göre kötü işte. Yani anladın mı? Ha, kötü, tabii, tabii i̇yi kötü subjektif bir şey ya. Aynen yani siz, evet. kötü, siz, kötü, mü, siz kötü görmediniz ya. daha gibi bir şey Varsa var orada. Bir gider var yani. Ya. <gülüyor> Aynen öyle. Yani benim düşüncem o. Antik evet. kötü. Ben hemen şuradan bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi Vane sahipsin mesnesizliğinden bahsettik. Arkasında bir edebi ya da sanat bağımında ekstra bir şey yok. Aksine bir kolektif bir bir şey olduğunu, ürün olduğunu, bir karakter olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü yani hem femfatal var, hem cadılık var, hem o var, hem bu var derken çok ortaya karışık ve bir yandan da çok şahsına münasır bir karakter. Yani Vanessa Ives the Vanessa Ives 1800'lerde yaşıyor. 1800'lerin son işte son oyunda şu 1892-94 civarındalar galiba şimdi orada timeline'da. Ama şey fark etmiyor. Bayağı modern bir karakter. Birincisi. İkincisi şu tardı mevzusuna bir geri dönelim. İki tür tanrı var. Özellikle şu an yaygın olan dini inançlarında şey yaptığı üzerinde çalıştığı. 1800'lerden sonra daha evvelden başka bir öğreti ya da bir ezoterik bilgi ışığında oluşturulmuş, netleştirmiş, bilimle karşı, yani teknolojiyle çatıştığı anda dinin ortaya çıkan bir tanrı var. Tanrı yarattı diyorlar. Akıllı yaratım diyorlar. Ve daha sonra da karışmadı demek oluyor bu. Yani bir ölü ya da belli bir stateteki bir tanrı, uyan bir tanrı düşünebilirsiniz. Bunun daha sonra yansıması 1800'lerden sonra 1900'lerin başında kutulu oldu. Kimse de bunu bu şekilde adlandırmıyor ama yani ölü tanrı diye bir konsept var. Mesela Odin de gider uyur. Orada çok önemli bir yerde mesela. O tartışmanın oluyor, yerde, savaşın oluyor, yerde ortadan kayboluverir. Gider, gelir falan gibi. Bir de yaşayan baya aktif bir tanrı vardır. Her işe karışır böyle. Mikro management yapar hatta. Bu dini kitaplardaki onu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın diye. Evet yatak diye. odanda neler yaptığını merak eden tanrı var. Evet evet yani her işe neredeyse burnunu sokan bir tanrı var. O aktif tanrıdır. Diğer pasif tanrı olarak düşünün. Bu iki söylemin arasında gidip gelen bir hikayenin içerisindeyiz. Çünkü günümüz bu iki söylemin arasında gidip geliyor. Penedretle'da ne kadar geçmiş anlatsa da son derece modern bir eser. İçerisinde kadın haklarından da çok yüksek bahsediyor. Erkeklerin ya da dönemin çirkinliğinden de bahsediyor. Bastırmış, eşcinselliğin canavarlaştırılmasından da bahsediyor. Öyle bir dünya anlatıyor. Sadece yani canavarlar masuma kaçıyor bir iki tane yerde ki anlatında. Böyle bir yerin içerisinde mesela ne olarak görüyoruz? Sen biraz önce söyledin ya aslında pasif bir tanrıdan bahsediyoruz. Deaktif bir tanrıdan bahsediyordun. Ben Vanessa Ays'ın bugüne kadar yaptığı şeylerle büyük ihtimalle yanlış tahmin ediyorum. Ama çünkü bir saniyede değiştirilebilecek bir şey. Bizim uhtemizde olan bir şey değil bu. İnsan olduğunu düşünüyorum. Bir defa Lucifer'da işte bu hani Dracula dedi kendine mesela. kendine Dracula diye tanımladı. Adam diğeri Lucifer derken ben işte güneş şey sabah yıldızıyım derken gayet İncil'den alınmış bir ismi varken daha cismani daha somut bir kötülüğü bir canavarı kendisini en son bir kitabın içerisinde geçen bir karakterin adıyla tanımladı mesela. O bana biraz gözüme battı. Onu aştık. Pardon <gülüyor> bu söylediğin bana çok matrak geldi o altını çizeyim yani öbürü de zaten bir kitapta geçiyor. Yani fark etmiyor ben onu bir... Bilirsin yani biri de bir kitapta o da bir kitap o da başka bir kitapta geçiyor. Malikat diye bir şey benim gözüme batıyor <gülüyor> abi yani Yok yok sadece evet. ben bu sana değil bu söylediğim Genel ama söyleyeyim. yani o da bir kitapta geçiyor o da bir kitapta. İkisi de <gülüyor> kitapta geçen isimler. Ki aslında düşünecek olursan ikisi de altını şu şekilde doldurmaya çalışıyor. Yani ilk önce söylediği şey ben ejler ejlerim diyor. Ejraiyim diyor. Evet. Yani bundan şey aslında ne olduğunu söylüyor. Sonra da şey gibi hani bana taktıkları isim de bu aslında yani evet sen söyle diyor ben onlarca isim duydum bilmem ne diyor ikisi de aynı numara çekiyor aslında Vanessa'yı o son kertede biraz daha etkilemek için artık ona karşı böyle tanrısallıklarını ispat için ama ne bileyim maddi manevi deselerdi de olurdu iki tane loser kardeş biri diğerinden çok daha fazla çekiniyor o da var belki onun oyunun alanına geldim ben yani Lucifer'ın dünyaya gelmesi hep bir sıkıntıydı ya iki sezon boyunca yok bir şey aradı yok cadılar vasıtasıyla gitti yani kendisini doğrudan direkt olarak bir etkisi yok bu dünyada zaten. Bir şey sorabilir miyim? Vanessa'nın o şey sahnesinde hani bunlar diklendiği zaman ha. sizin Sek ikinizin de paçasını alırım der gibi böyle dur, bir dur, yükseldiği dur, yerden orada bir ee, Lisan konuşuyor. Lisanın ne olduğunu anlayabildiniz mi? Bilmiyorum. Biraz uydurma bir şey. Yani yok o herhalde o Aramik, Ara, Aramik evet. gibi bir şey görünüyor ama Almanca'ya da benziyor. İlk e, cadılar konuşulduğu sırada bir dilden bahsediliyor. Cadı dili. Işte, Anladım. Cadı o... dili. Uh -huh. Dilin adını ben şimdi unuttum ama dizide geçti o dil zaten. İyi de o Lucifer'la yani Lucifer'la konuşmak için gereken bir dildi mi? Yani Lucifer'ın etkisi altında. Şimdi onunla konuştuğu zaman ne da, i̇şte oraya bastırıyor. geleceğim zaten yani bu eğer cadı diliyse bu cadı diliyle ikisini korkutmayı nasıl başardı acaba orada farklı bir dil mi kullandılar diye merak etmekten kendimi alamıyorum. Önemli olan bir dil içerik olabilir orada. Bir de onu hiçbir zaman bilemeyiz tabii ki o dili bilmediğimiz için anlamamız Hı. zor ama arkadaşlar bunu şey diye düşünebiliriz şimdi. Lucifer'ın anladığı dil bu olduğu için dil Lucifer'dan yeni olmak zorunda değil. Belki de dil hepsinden eski. Antik Ve dili. evet yani hayır anti'yi de geçtim yani hani bayağı hepsinden eski. Belki Lucifer'ın da ilk öğrendiği dil buydu ya da belki ikinci dili ee, Vanessa kadar iyi konuşamıyor işin evet. esprili yanı o. Yani dil ne dedik? Bakın isim. Hı hı. Değil. Bunların hepsi ilk ne vardı? Yani ses, söz vardı aslında. Evet, önce söz önce vardı. Önce ol yani söz vardı vesaire. Bu atıflar dinde de böyledir, edebiyatta da böyledir, tarihte hep karşımıza çıkar. Bütün folk hikayelerinde <gülüyor> bu şekilde biz dilin ve sözün önemini görürüz. Evet. Burada da zaten o yüzden bu dilin ne olduğunu bilemememiz bizim için önemli olan. Evet. Ve o dil belki de herkesten eski. Belki de değil, bilmiyorum ama. Yani uyduruyor ben olacak. şeyden, ha. cadı dilinden farklı bir şey mi oldu da bu kadar tırstılar diye düşündüm orada. Hani cadı dilini hatırlıyorum ama bir anlamda yani soru işareti oluştu evet. kafamda. Ya da belki de söylediklerinde vardı bir şey dediğin gibi. Hani i̇çerikte vardı. İçerikte şey. vardı bir şey. Neyse yani, anlayacağız zaten. Yani bir anda durup da adını öğrendikten sonra vesaireyle ona çok özel bir şekilde hitap ediyorsa... Mesela atıyorum kendine Dracula diyen cismani somut canavara. Orada herkesin bir ürpermesi. Haydi biz bunu insan diye almıştık. Şimdi başımıza iş aldık falan demesi normal. Evet, evet. Ve tabii şimdi bizlerin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımızı da buradan görüyorsunuz. Aslında bir yandan şunu hep atlamayalım. Yani Penny Dreadful konuşuyoruz deyip falan konuyu anlatıyoruz. Biz biliyoruz ki Amerikalı'nın, Avrupalı'nın da evet. var bu ama daha çok Amerikalı'nın o cibriş dediğimiz garip dillerde birilerinin konuşması, konuşmasından korktuğunu biliyoruz. Biz bu egzorsiste de biz bunu gördük 73 evet. yılında. Bu bir rutin harekettir. Kalkar, havalanmak ve başka bir dilde konuşmak insanları korkutur meselesi yani yüzünden burada kullanılıyor. Ama bizler şimdi, yani. bizler şimdi e, tabii ki niye şeyi korkutuyor? şeytanı korkutuyor, neden Drakulayı korkutuyor gibi hı hı. anlamlandırmaya Galib'in hep dediği gibi edebiyatçı refleksiyle arkasına bir hikaye koymaya çalışıyoruz ama zaten bütün bu tartışmanın açılmasının ve sizlerle paylaşma çabamızın arkasında da zaten bu var. Hadi öyküler çıksın, o öykünün içinden biz de kendi öykümüzü bulalım. Vanessa'nın ben bu konuşmanın başında da söylediğim gibi odanın içerisinde yaptığı, yaşadığı... ...yani o çektiği acılar vesaireler esnasında bilinçli olduğu, akıllı olduğu bir tane yer var. Yani e, aklının başında olduğu. Lucifer ilk geldiği zaman çok korksa bile esas hedefini unutmadan ona göre davranıyor. Oradaki yerde karşılıklı teatral olarak iki yılan gibi birbirlerine doğru sürünüyorlar falan mesela. Çünkü abartının uca çıktığı yer, milletin çok etkilendiğinden eminim ama bana çok lüzumsuz gelmişti mesela. E, yılanım ama görmen lazım. Nasıl bir yalanım falan diye yerde <gülüyor> sünür gibi gelmeleri. O esnada mesela senin adın neydi? Senin adın ne diye getiriyorsun. Gerçek adın bu muydu falan diye. Yani bu isim niye bu kadar önemli? Şuydu buydu falan gibisinden. İkincisi de Drakula işin içine geldiği zaman mesela onda da çekiniyor, ediyor falan ama bir şekilde bir akıllı davranarak son ana kadar bir oyunlar yaparak Adını öğrenme yoluna gidiyor. Yani bu aslında bizim binbir geceden çıkmış bir öykü anlatıcımız. Yani şimdi Amerikalı olsaydı çeker roketi vururdu yani. Bir tanrısal bir müdahale alır. Onların müdahalesi biliyorsunuz patlayan şeyler oluyor genelde. Evet. Şey de var. İki şeytanı birbiriyle rekabete sokuyor. Her şeyi deniyor. Işte. Çok zekice. Yani öyle ki artık şey noktasına kim kimden üstün noktasına yani sidik yarıştırmaya başlıyorlar. Zaten adda o şekilde söyleniyor. Hmm. Yani işte artık onu birbirine çata çata, birbirlerine kırdıra kırdıra bir şekilde bir yere getiriyor. Ben Anadolu Korku Öyküleri 1'deki öykümde kullanmıştım bunu. Canavardan çok korksan da, o çakı sokaktaki yürüme sahnesinde böyle bir tane dev bir cin geliyordu falan. Çok korksan da tekniği biliyorsan içinde bir kısım ona sarılıp hayatta kalıyorsun gibi bir şey var. Bu refleks insan refleksidir. Bu insana dışarıdaki o kılıç dişli aslan gezinirken hayatta kalmak için mağaraya saklanmak. Ondan sonra atıyorum bir ceylana mızrak fırlatmak. Bu aleti yapma güdüsünü ortaya çıkartan şey. Bu çok insani bir duygu. Hani bir de biraz önce dediniz ya her şeyi karıştıran neydi? Şimdi insan yaratılmadan önceyi düşünün ortada çok güzel dönen bir sistem vardı. Çok iyi bir teşkilat vardı vesaire. Ve ahenk içinde böyle. Yani denilene göre bilmiyorum. Ama o nasıl bir ahenkse hala insanı istiyormuş. Yani kaosu istiyormuş termodinamik de bunu söylüyor. Aynı zamanda işte kaos teorisi de bunu söylüyor. Bir şekilde o insan vücuda geldikten sonra iş karışıyor ya ve insan en zayıf olduğu halde herkes onu secde etmek zorunda kalıyor ya. O sanki insanın elindeki en büyük şey. Yani koz mu diyelim? Hani tırnakları yok. Ama bir zekası, bir aklı var ve her şekilde hayatta kalıyor. En son sahnede de hatta bu Adını öğrendim bitti artık bu iş diyor. Yani daha sen kaçamazsan teknik olarak şu an ölüsün diyor. Senin yani dediğin bir beş gibi, bölüm sürecek ama. Senin dediğin gibi adresini öğrendim geleceğim ben evet, evet. Arkadaşları toplayıp geliyorum bekle. Çünkü senin <gülüyor> diyor kusurun var diyor. Benim yok diyor mesela. Yani ben o yüzden çok insan görüyorum. Bu mesnetinin olmaması da aslında ilk de mesnet. Bütün, bütün hikayemizin insanın başlaması şeklinde görüyorum. Bugüne kadar anlatılmış bütün hikayeler var. Nesiye <gülüyor> hikayeleri gibi duruyor. Yani <gülüyor> eğer arkasında bir edebi manada bir mesnet koyacaksak, bir geçmiş oluşturacaksak, direkt olarak Vanessa Ives bütün hepsine sahip. Ona göre davranıyor zaten. Ama bir yandan da şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Vanessa Ives çok güçlü bir karakter. Ve Eva Green gerçekten çok çekici bir kadın. Çok seksi de bir kadın. Ve onun üzerine neredeyse yığılmış bir ağırlık var dizide. O da beni mutsuz ediyor mesela. Ben çok daha büyük denge beklerdim. Bir ahenk beklerdim. Birbiriyle uyum olsun isterdim böyle. Şimdi onu şeyle çekici yapmaya. Daha doğrusu Hı. o şeyle Dorian Gray ve Lily, Lily miydi? Evet. Lily onlardan ve onların, hiç bahsetmedik bile ya. Onlar onlardan hiç bahsetmedik aslında ama öyle bir şey görüyorum ben. Şimdi Hı. hikayeleri ayırmaya başladılar. Şimdi bir vahşi batı. Murray oraya doğru gidiyor zaten Chandler'ın peşine. Hı. Bir Dorian Gray ile Lily onun işte bir fahişe kızı aldılar yanlarına ordu kuracaklar. Bekliyoruz nasıl Hı. bir ordudur. Ee, bir yanda, Kanlı ve sevişken bir ordu olacak Evet kanlı göreceğiz. ve sevişken bir ordu olacağı kesin. Hı. Bir yanda e, Frankenstein'ın canavarını görüyoruz. Onun eski hikayesini de anlatmaya başladılar. İşte ailesini vesairesini bulmaya çalıştılar. Tabii şöyle bir şey de var. Ayrısıyla bir bağlantısı var. Onu zaten anladık. Hademesiymiş Ayrıs'ın. İkisi de hatırlamıyor ama. Nasıl İkisi bir de adım, hayır şey, <gülüyor> şey ama e, Frankenstein'ın canavarı Hara Junkler e, işte diyelim. Yani evet. John Clare şey yapıyor. Farkındaysan onu gördüğü zaman Mutlu oluyor. Mutlu oluyor. Hmm. Onu hani böyle Güzel bir şey yaparken ben, gördüğünde. Yani bir duygusal bağı var zaten. farkında değiller. Ondan şey bir gibi. yandan ayırdılar. Frankenstein'la Jekyll'ı bir takım yaptılar. Şimdi Hikayeler şeyle gidiyor. Böyle Aynı aynı aynı kollara gibi. ayrılmış şekilde gidiyor. de bunların bir toplanacağı yer olacak. Ama bence senin dediğini biraz azaltmaya çalışıyorlar. Yani ağırlığı Vanessa'nın üzerinden bir parça alıp kollara dağıtıyorlar. Böylelikle izleyici her bir hikayeyi merak edecek. Yani sadece Ayves için gelmeyecek diye düşünüyorlar. Hı. Ben o işin tahmini. sonunun spin-off olduğunu düşünüyorum. Ayrı ayrı kendilerine ait diziler oluşturacak. Yani Chandler ilâki gelecek olabilir. de, o da olabilir. E, şeyler Brona ile Dorian Gray mesela evet. renk acayip tuttu onların birbirine saçma Hı. sapan şeylerle uğraşıyorlar. Yani adamların askeri almaları üç bölüm sürüyor bir kişiyi. Hı. Ondan sonra devamlı birilerini öldürüyorlar, ortadan kaldırıyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Ölümsüz ordusu mu, işte böyle kadın hareketi savunucusu mu, yoksa geçmişin işte steampunk bir artificial intelligence mi konuşuyoruz? O belli değil. Bir de yani komik komik yerlere gitmeye başladı Bruno'nun e, şeyleri, kaprisleri, Lili Frankenstein işte. Evet. E, bu hızla giderlerse zannediyorum önümüzdeki 200 yıl içerisinde bir e, alay toparlayacaklar. <gülüyor> Ölümlü bir güçleri falan da yok ama çok kesişecekler onlar. Yani Vanessa Ayves'e bu eklediğimiz bir kadının doğal gücünden bahsediyorum burada. Yani bir e, pantolon giyerek erkeklerin arasında kendini kabul ettiren bir kadından bahsetmiyoruz. Kadın olarak ele geçiren işte hani iki kardeşi, iki tane aşığı. En aralarındaki en acizi kendisi olmak kaydıyla üç kişi arasında en güçlü çıkan kişi Vanessa Ayse oldu. Şimdi bu bir kadın gücü, evet. ee, bir kos sahibi olabilmek vesaire erkekler tarafından çok algılanacak şeyler değil. Ben kendim çok algılayamıyorum yani öyle tarif ediyorum. Bunu mesela çok karşılaştıracaklar büyük mi var Vanessa Ayse ile Lily Frankenstein'in çok ciddi bir kapışmasında görebiliriz. Ama gene dönüp dönüp dolaşıp şeye getiriyorum ben Vanessa Ayse'nin üzerine çok Sermaye yüklüyorlar. Yani dizinin bütün ağırlığı, rengi, hikayesi. Vanessa'dan dönüyor. Daha önceki iki sezonda da bu olmuştu. Gene onu tartışmıştık. Ama bu işin sonu, yani bu fantastik oyunlardaki falan power player'a dönecek bu artık. Her işi yapan ve her gücü olan böyle tanrısal bir şey haline gelecek. Ve en sonunda da Taksim Delisi Cenk gibi olacak aslında. Ben erkeksi lezbiyen Buse, beni köpek ısırdı. Cebinden bir küpür çıkartıp işte ben Mehmet Ali'nin programına katıldım. Ebru Gündeş beni çok sever, kolumdan vurdular beni, hapisten kaçtım falan gibi. Saçma sapan bir hikaye cümmüşüne hatta bir civrişe dönecek. Onun hikayesini anlayamayacağız bile. Benim başıma her şey geldi haline gelecek. Bu yanlış bir yere gidiyor gibi düşünüyorum ama dediğim gibi bizim mukdemizde değil zaten hikaye. Evet bizler yani ben aynı zamanda senin bu bütün düşüncelerinin vane sahipsi üzerinde tam da zıttını hissediyorum kendi adıma. Ee, ne kadar hikaye yayılıp güçlenirse güçlensin Eva Green'in meselenin altından çok güzel kalktığını ama Vanessa Ives karakterinin bu elastik halinin tıpkı bütün Amerikan dizilerinden ok demin söylediğim korktuğumuz gibi yanlış bir yerlere gitme şansını da e, kapısını açtığını da tabii e, görmemezlikten gelemeyiz. Ama bir yandan da dizinin bu kadar vurucu, bu kadar dikkat çekici bu kadar etkileyici olmasının sebebi de ister istemez Vanessa Ives karakteri. Bütün o devasa tarihi, edebi e, folklorik canavarların yanında o hiç tanımadığımız, o kadıncık bizlerin diziyi bu kadar konuşmamızı, bizlerin heyecanlanıp ara bölüm çekmemizi falan sağlayan da Vanessa Ives evet. umarız e, bozulmadan bu da devam eder. Biz sizler için bir Penny Dreadful ara bölümü çektik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.